Evet. şimdi e, ses ayarları inşallah iyidir çünkü mikrofonu açıyordum eskiden ama mikrofon... şu an nasıl iyi mi arkadaşlar gayet iyi iyi tamam daha iyi ee... evet e... <Gülüyor> Bu akşamki konumuz arkadaşlar sizinle Dinsel farklılıklar ve çatışan doğruluk iddiaları olacak Şimdiye kadar işlediğimiz konulardan birazcık farklı Niye farklı diye sorarsanız Böyle hem epistemolojinin hem belli bir anlamda ontolojinin Ve belli bir anlamda da politikanın iç içe olduğu bir konu Yani hem iki taraflı bir konu Hem felsefeye bakan bir tarafı var Hem de politik bir tarafı var zamanlı olarak bazı açılardan da bazı derslerle ortak bir konu da diyebiliriz. Bilmiyorum dinler tarihi dersi görüyor musunuz? Bu dersin bir parçası olarak da böyle bir konu işliyor musunuz bilmiyorum ama e, bazen dinler tarihinde de konu edilen bir mesele. Biz daha ziyade dinler e, tarihindekinden birazcık daha farklı olarak hani dinler tarihiyle bizim tarzımız birbirinden farklı. Ya yani dinler tarihinde daha ziyade bizim fenomenolojik dediğimiz durumu betimleme, olayı anlatma, bir tablo ortaya çıkarma. Biz hem tabloyu ortaya çıkarmaya çalışacağız, hem bu tablonun ortaya çıkışına kaynaklık eden felsefi temelleri anlamaya çalışacağız. E ardından da birbiri sorgulama da olacak. Doğru mu yanlış mı şeklindeki bir takım soruları da sormuş olacağız. Böyle bir ortak bir konu, kesişen bir konu. Aynı zamanda bazı isimler var. Özellikle bu tartışmada önde gelen isimlerden birisi John Hick. Bu isim hem din felsefesinden de dinler tarihinin ortak bir ismi. Böyle kesişen bir konu olma muhtevası da var. Aynı zamanda bazı açılardan din sosyolojisinin de konusu olarak da düşünülebilir. Şimdi madem dinler tarihinde gördüğünüz ne kadar gördüğünüzü bilmiyorum ama genellikle <gülüyor> bu akşamki Konunun kuruluşu sizin önceki haftalarda işlediğimiz işte konunun kuruluşuna da belli bir açıdan benziyor. Ee, ya Bu dersi belli bir anlamda dini epistemolojiye kadar geri götürmek de mümkün. Yani dini epistemolojide hatırlarsanız bir takım pozisyonlar vardı. Ee, yani mutlak işte katı akılcılık diyebileceğiniz, ılımlı akılcılık diyebileceğiniz, katı imancılık, ılımlı imancılık diyebileceğiniz pozisyonlar vardı. Bunlar belli bir ölçüde özellikle bitki enişleyenci fideizm bahsini hatırlarsanız ve bu akşamki e, dersi anlamanız açısından size yardımcı olacağını zannediyorum. Yani konuyu temellendirme açısından. Özellikle bitki enişleyenci fideizm e, burada bir şekilde yine anacağım konulardan birisi olacak. E, aynı zamanda e, önceki haftalarda işlediğimiz yine sizinle hatırlayacaksınız dinle bilim ilişkisi belli bir açıdan şematik olarak bakarsanız çünkü burada da e, farklı durumlar var, farklı pozisyonlar var. Bunların arasındaki ilişki meselesini e, tartışmaya çalışacağız. Yine e, birkaç hafta evvel işlediğimiz din ahlak meselesinde de e, şematik olarak bakarsak konunun kuruluşu e, tarafların birbirleriyle etkileşimi açısından düşünüldüğünde bunların benzer olduğunu belli bir ölçüde söylemek mümkün. Bu ön sözlerle beraber size Kısaca bu mesele hakkında ne tür taraflar var, problem nedir, problem nasıl ortaya çıkmış ve bu tarafları ortaya çıkaran temel arka plan açısından tartışmayı yürütmeye çalışacağım. En sonunda sizinle birazcık daha görece ağırlıklı olarak dinsel çoğulculuk meselesi üzerinde duracağım. İslam düşüncesi içerisinde de bu dinsel çoğulculuk diyebileceğimiz tırnak içerisinde bu meselenin temellendirilmesine değinmeye çalışacağım. Evet, artık mümkünse yani sesle alakalı sorun yaşayan arkadaşlar ortaya değil de diğer arkadaşlara yazarlarsa daha iyi olur en azından. Emin olduktan sonra genel bir sorun varsa bir şekilde düzeltmeye çalışırız. Bunu da söylemiş olayım. İster istemez zaman zaman yazdıklarımıza gözün kayıyor. Yani bu defa acaba yine bir sorun mu var falan gibi düşünüyorum. Şimdi peki. <gülüyor> Ee, Geleyelim dinsel, bu problem nasıl ortaya çıkıyor? Yani böyle bir problem var mı, bir problem mi? Yahut onun üzerinde birazcık durmaya çalışalım. Başlığa da dikkat ederseniz mümkün mertebe birazcık daha farklı bir başlık koymaya çalıştım. Birkaç açıdan söyleyeyim, yani birazcık hızlıca size bir hatırlatmada bulunayım. Zaten bildiğinizi zannettiğim şeyler ama e, özellikle 80 sonrasında, 90'larda ve 2000'lerin başında 2010'a kadar belli bir anlamda bu çok favori olan bir tartışma vardı Türkiye'de. Dinler arası diyalog, tırnak içerisinde diyalog kavramı çok sıklıkla kullanılıyordu. Şimdiki politik aranaya baktığımızda bu birazcık daha arka plan etilmiş. Artık diyalog meselesi rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Türkiye açısından baktığımızda taraflar birazcık daha keskinleşmiş, daha kutuplu bir durumla, politik bir arenayla karşı karşıyayız. İster istemez o dönemdeki siyasal bağlamlar, değişimler vesaireler kuşkusuz bunun çoklu bir tarafı var. Yani oldukça popüler bir konuydu. Ben Mümkün mertebe felsefenin kuşkusuz felsefenin de popüler konuları var. Yani tırnak içerisinde söylersem moda olan konuları var. Fakat moda olan konuların şöyle bir sorunu var. Yani hani bir zaman bakıyorsunuz tap oluyor, zirvede oluyor. Bir zaman sonra arka planda oluyor. Hatta e, kişisel olarak o tarz konulardan, yani mümkün mertebe moda olan, moda olduğu için bir şeyi konuşmaktan, moda olduğu için bir şey hakkında yazmaktan, e, onu anlamaya çalışmaktan e, uzak duran birisiyim. Çok popüler kitaplar var, zaman, hemen hemen hiçbirini okumadığım zamanlar oluyor. E, felsefenin daha farklı bir doğası var. Yani sadece güncel e, olanla değil yani hızlı akan, gündelik olan şeylerle değil de daha derinde olan bir mesele e, felsefe açısından daha fazla önem taşıyor. Diyalog kavramı açısından üzülüyorum çünkü diyalog kadar adı kötüye çıkmış bir kavramı olmadı. Yani Türkiye RNS açısından düşünülürse taraflar e, dikkate alındığında oysa diyalog felsefenin çok eski bir terimi. Yani Platon'un geçen haftalarda sözünü ettiğimiz e, konuşma tarzı. Diyalogos, yani iki tane logosu ifade eden, dia biliyorsunuz iki ifade ediyor. İki logosun, iki tane karşılıklı e, aklın diyelim bir araya gelip karşılıklı konuşmalarının müzakeresini ifade eden ve bu müzakere de kesinlikle tek taraflı bir şekilde değil. Dinamik bir süreç. Yani e, çok önceden kestirilebilir, önceden kontrol edilebilir bir süreç değil. Karşılıklı müzakereler üzerine kurul olan bir tarafı var. Fakat Diyalog öyle bir kullanıldı ki pörsümüş bir kavrama dönüşmüş oldu. Çok fazla yıpranmış bir kavram oldu. O nedenle özellikle dersin başlığı olarak hani diyalog falan gibi bir kavram koymadım. Asıl problem aslında dinsel farklılıklar ve bunların çatışan doğruluk iddiaları, epistemik olarak bilgi teorisi açısından bir başlık koyarsak bu daha sağlıklı gibi görünüyor. O zaman şöyle bir genel bir tarihsel şama çıkaracağım size bu ders açısından ondan sonra tarafları söylemeye çalışacağım. Dinsel farklılıklar yeni bir mesele değil, insanlık tarihi içerisinde çok eski kadar geri giden çok farklı dinsel pozisyonların dinin dini olduğunu biliyoruz. Ama içinde yer aldığımız bağlam bu sorunu çok farklı bir şekilde kavramsallaştırma sebebiyet verdi. Eğer bir şematik bir şey çıkarırsak, şematik bir özellikle 80'lerden sonra 1985 genelde bu tartışmalar açısından önemli bir dönüm noktası olarak düşünülür. Çünkü işte global dünya, globalleşen dünya, çoğulculuk şeklindeki, küreselleşme şeklindeki tartışmaların ağırlık kazandığı, bununla bağlantılı olarak haberleşme iletişim araçlarının yine daha fazla ağırlık kazandığı ve çok farklı bir şekilde de bizim metropol dediğimiz, daha genel bir ifadeyle söylersek, kozmopolit dediğimiz, bir başka. Aslında kozmopolit de felsefenin bir kavramı ama daha farklı bir şekilde kullanılıyor. kelimenin hızlıca açmak isterim. Kozmos aslında bildiğiniz kozmolojik peki kozmos e, polit'te çokluğu ifade ediyor. Yani e, polis aslında tam çokluğu değil de vatandaş olmayı. Kozmopolit demek aslında belli bir anlamda dünya vatandaşlığı demek. E, yani herhangi bir ırka, herhangi bir dine bağlı olmaksızın Dünyalı olmak demek. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum Barış Manço'nun bir şarkısı vardı. Ee, Dedik ya yahu memleket nire adam diyor ki işte ben dünyalıyım vesaire. O da diyor ki hayır anlamadım esas memleket nire diye bir şarkısı vardı. Ee, bir başka yani bunun üzerinden söylersem kozmopolit olmak bir başka ifadeyle bildiğimiz anlamdaki sınırların bildiğimiz anlamdaki ölçülerin dışında daha üst bir birliktelik biçimi Londra gibi New York gibi efendim İstanbul gibi belli bir ölçüde İstanbul'un ben kelimenin tam anlamıyla kozmopolit bir yer olduğu kanaatinde de değilim ama şu an özellikle son bir beş yıl içerisinde yani dünyanın çok farklı yerlerinden insanların gelmesiyle daha farklı bir görünüm kazanmaya başladı tam bir kozmopolit diyebileceğimiz yer Londra gibi yani bir apartman düşünün, bir apartman içerisinde ateistinden, Müslümanına, Hristiyanına, Yahudisine ve çok farklı ırklardan insanların yani aklımıza gelen aslında ehli kitap söz konusu olduğunda 3-4 tane din aklımıza geliyor ama dünya üzerinde baktığımızda 20 ufaklı binlerce dinin olduğunu bunlar içerisinde de İslam'ın birinci din olmadığını da söylemek isterim. Yani sayısal üstünlüğü Hristiyanların elinde yaklaşık 2 milyarlık bir nüfus 1,5 milyar Müslüman, Hindu'da çok hiç azımsanamayacak bir oranda 1 milyar e, Hindu inanışına sahip olduğunu ve yarım milyarda Budist olduğunu biliyoruz dünyanın toplama açısından bakıldığında. Bu çok farklı bir denge oluşturuyor insanların bir arada çok dar alanda. Hani herkes kendi memleketinde, herkes kendi e, coğrafyasında olsa sorun yok ama çok farklı bir coğrafyada olabildiğince dar bir alanda insanların etkileşime geçmiş olması Belli bir anlamda bu etkileşinin bir sürtüşmeye ve daha giderek bir çatışmaya, bir kavgaya dönüşmemesi için yeni kavramsallaştırmaların, yeni kavramların efendim yeni e, bir takım kavrayış biçimlerinin ortaya çıkmasına zaruret vardı. Belli bir anlamda e, dinsel çoğulculuk diyebileceğiniz şeklindeki kavramsallaştırmanın popüler olması belli bir anlamda bu döneme denk geliyor. Şunu söylemek isterim, felsefi anlamda hem dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk diyebileceğimiz pozisyonlar epistemik anlamda zaten bilinen pozisyonlar, zaten tartışılan meseleler. Yani hem bu belli bir anlamda relativizm diyebileceğimiz ve da radikalizm diyebileceğimiz çeşitli bilgi teorisi açısından baktığımızda Mutlaklık iddiaları açısından, kısmilik iddiaları açısından bunlar zaten bilinen pozisyonlardı. Fakat e, politik arenanın, politik gündemin değişmesiyle birlikte bu zaten bilinmekte olan pozisyonlar Bazen popüler bir hale geliyor, daha fazla tutulan bir bakış açısını haline almış oluyor. Türkiye örneğinde olduğu üzere bazen ön planda, bazen de tamamen arka planda olmuş oluyor. Mesela 60'ların Türkiye'sine baktığımızda çok farklı kavrayışlar varken, 80'lerde farklı, 90'larda şu anda çok farklı. Hani Her 10 yılda bir belli bir anlamda, ee, geçen haftalarda sizden mi sormuştu bir arkadaşınız bilmiyorum, paradigma kavramında sormuştu. Yani o temel paradigma'nın temel kavrayış biçiminin de çok kısa zaman aralıklarıyla Türkiye'de değiştiğini biliyoruz. Biz çok fazla şey açısından, entelektüel durum açısından çok fazla kimlik değiştiren, sürekli gömlek değiştiren bir cemiyetiz. Yani çok fazla bize gelen tartışmalar dışarıdan ve ödünç tartışmalar olduğu için çok fazla tartışma gülüyor ve çok çabuk tüketiyoruz, çok fazla hesabını vermeden. Bu meseleyi dağıtmadan ve toparlayarak söylersek özetle e, dinsel farklılıklar var. E, ve bunlar bir yerden sonra birbirleriyle çatışıyorlar. Farklılık olmaktan çıkıyorlar. Yani e, çatışan doğruluk iddiaları dediğimizde en temelde dinlerin e, kurtuluşla alakalı iddialarını anlıyoruz. Yani ben hakikatim. Takdir ederseniz ki e, sadece biz değil, hani biz ne kadar hani Müslümanlar olarak biz doğruyuz, e, diğerleri yanlış bir şekilde İslam'a inananlar cennete gelecek, diğerleri cehenneme gidecek şeklindeki bir söylemi doğruluk iddiası açısından yani kurtuluş iddiası açısından böyle bir söylemi savunuyoruz. Kuşkusuz diğer dini inanan insanlar da aynı söyleme sahipler. Yani bunu karşılaştırmalı çalışma yaptığınızda daha rahat anlıyorsunuz. Sadece bir sistemin içerisinden baktığınızda kendinizi tek düşünmeniz, başkalarını bir şekilde yok sayan bir tutum içerisinde olmanız pek anlaşılır bir durum ama Karşılaştırmalı olarak baktığınızda, tarafların Yahudiliğinde efendim ki dünyada sayısal olarak çok azınlıkta oluyor, Hristiyanlığında, Budizm'inde ve Hinduizm'inde bir diğer e, daha alt satanizminden tutunda, bir başka ifadeyle her grup, her sosyal grup diyelim, her dini cemiyet, her dini cemaat e, haklı olarak kendisinin daha doğru olduğunu, diğerlerinde yanlış olduğunu söylüyor. Coğrafi olarak herkes kendi yerinde olduğunda sorun yok ama bir coğrafi içerisinde bütün bu farklı gruplar, bir apartmanda, kısa bir yerde, bir iş yerinde çok farklı bir şekilde bunlar bir araya geldiğinde ister istemez yeni kavramsallaştırmalara, yeni modellere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunların içerisinden bazıları daha fazla ön plana çıkıyor, bazıları daha fazla geri planda kalıyor. Burada en tanıdık olan, en bilindik olan e, tutum, dinsel dışlayıcılık olarak bugün adlandırılan tutum. E, İngilizcesini biliyorsunuzdur. ex -lisuvizm. Türkçe'de İngilizce kökenli ex kelimesi e, evze olmak, ölmek, egzost, çıkış, exit, çıkış falan gibi buralardan hatırlayabilirsiniz. E, e, şöyle bu yere gelmiş olayım. <gülüyor> Ex-Lisuvizm'de belli bir anlamda dışlayıcılık, dışarıda bırakma ve altta dini tekelcilik, absolutism, mutlaklık, mutlakçılık olarak falan adlandırılan bir yaklaşım. E bugüne kadar en tanıdık olan, en bilindik olan tutumlardan birisi. Belli bir ölçüde de bizim Müslümanların tutumunu da ifade eden bir yaklaşım. Nedir buradaki en temel ifade edilmek istenilen şey? Benim inandığım, benim inanmakta olduğum din en doğrudur, diğerleri yanlıştır. Kurtuluş varsa bir şekilde bu din içerisinde ve bu din aracılığıyla olması lazım. İslam'ın dışında herhangi bir mesela örnek olarak bunu anlıyorum. Pekala aynı cümleler Hristiyanlık ve Hinduizm açısından da kurmak mümkün. İslam'ın dışında herhangi bir şekilde kurtuluşun olmasına imkan yok şeklindeki bir bakış açısı. E, Bunun tabii bu sadece dışarı vurul, bakış açısı dışarı vurulmuş oluyor ama... Buna belli bir anlamda bakış açısı falan da demek mümkün değil. Mutlak hakikat bir söylem dikti edici, daha otoriter bir e, tabiatı söz konusu. E bugüne kadar ortalama olarak Müslümanlar tarafından da, diğer dinler açısından da kabul edilen yaklaşım buydu. Bunun, bir de şöyle söyleyeyim size, her bir pozisyonu anlattıkça her bir, yani birazdan kapsayıcılığı ve en son olarak da diyalog meselesini anlattığımda pozisyonların birbirlerine dönük bakış açılarını, birbirlerine dönük eleştirilerini ve dolayısıyla her bir bakış, açının, bakış açısının, her bir pozisyonun, felsefi tutumun hangi temel üzerinde yükseldiğini ve da o temelin varsa bir zayıf noktası bunu daha iyi anlamış olacağız. Dışlayıcılık en kanıdık olduğundan dolayı üzerinde çok fazla durmayacağım ama ee, tekrar tekrar da gör, e, buraya geri dönmüş olacağız. Hristiyanlar arasında bunun modern anlamda zaman zaman size değindiğim Alvin Plantinga var. halihazırda hala hazırda yaşayan bir önemli bir din felsefecisi. Ee, en azından bunu şeyden hatırlayacaksınız. Kötülük probleminden, özgür irade savunusundan ve başka meselelerden. E, bunun en önde gelen savunucularından birisi. E, fakat e, şöyle bir sorun ortaya çıkmış oldu. Yani bu bunun sadece bir epistemik bir sorun olmadığını ifade etmek isterim. Vatikan Konsili dediğimiz bir konsil var. 1960'ta yapılan ve birçok karar açısından burası önemli bir dönüm noktası olacak. Şöyle söyleyelim. Birkaç şeyi bu arada birkaç şeyi açıklığa kavuşturmak isterim. Bir kişinin mutlak anlamda kendisinin doğru olduğuna inanmasıyla diğer dinlerden olan insanlara karşı gösterdiği yaşam hakkı arasında fark olması lazım. Yani tolerans çünkü çünkü burada başka kavram tartışmaları da var. Tolerans dediğimiz şey, başkalarının haklarına karşı hoşgörü dediğimiz kavram, diyalog dediğimiz kavram bunlar hani farklı kavramlar olarak farklı durumları ifade etmek üzere kullanılan kavramlar olma hüviyetinde. Özellikle Hristiyan dünya açısından söylersem, birazcık onlar açısından konuşmak istiyorum. Hristiyan dünya biliyorsunuz 20. yüzyılın sonlarında doğru e, muazzam bir sömürge e, elde etmiş oldu. Hristiyan dünya açısından söylersek, e, Kuzey Afrika'dan Tutun'da, Cezayir'den Tutun'da, Hindistan'a varıncaya kadar, işte İngiltere örneğinde üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilen bir imparatorluğumuz var. Bir başka ifadeyle. Siz tek bir hakikate inanıyorsunuz, farklı bir cemiyetin içine girmişsiniz, siyasal bir hakimiyetiniz var. Bir taraftan tek başına biz doğruyu siz yanlışsınız şeklindeki söylemin, politik söylemin belli bir anlamda sıkıntılı olduğu çok net bir şekilde hissediliyor. Buradaki 60 tarihinin de 2. Vat Vatikan Konsili'nin gerçekleştirildiği 60 tarihinin de özel bir tarih olduğunu işaret etmek isterim. Çünkü 68 olayları dediğimiz... Bütün dünya üzerinde sağcılık ve solculuk şeklindeki tartışmanın sadece Türkiye örneğinde değil, ve bütün dünya üzerinde çok yaygın bir tutum haline dönüştüğünü, bir başka ifadeyle tarafların kutupsallaştıklarını, çok net keskin bir tabiata büründüğünü ifade etmek isterim. Hindistan örneği açısından söyleyeyim, mesela siz oraya girmişsiniz, adamları belli bir anlamda, belli bir anlamda değil, çok açıkça sömürüyorsunuz. Yani hem politik anlamda üstünlüğünüz var, hem dini anlamda dışlayıcınız var. Dolayısıyla burada ister istemez Hristiyanlık yeni bir revizyon, yeni bir kavrayış, bu gelişen yeni politik durumla beraber bu politik durumu yeniden kavramsallaştırabilecek bir ifade bulmaya çalıştı. Bu da 2. Vatikan Konsili birçok açıdan bir dönüm noktası. E, bu dini dışlayıcılığında belli bir anlamlara revize edildiği, yumuşatıldığı ve dini kapsayıcılık olarak adlandırdığımız inklusivizm, eks hali değil de artık, de artık inklusivizm e, şeklindeki bu e, kapsayıcılık dediğimiz yaklaşım daha fazla e, ön plana çekmeye e, başlamış oldu. Burada çok ince bir fark var. E, diyelim ki e, dışlayıcılık açısından söylersek, Kurtuluş sadece İsa Mesih yoluyladır. E, fakat Tanrı yine de bütün dünya yarattığına, İsa Mesih bütün insanlık için öldüğüne ve kutsal ruh bütün yaratıkları hayat verdiğine göre e, bu kurtuluş bütün insanları kapsayacaktır şeklinde e, bir yaklaşım var. Çok ince bir fark var aslında burada. Yani e, pozisyon olarak da durum olarak da dinsel kapsayıcılık e, bu her üçlü arasında daha makul bir seçenek gibi görünüyor. Yani hani Diğer hatırlarsanız ahlak, din ve ahlak ilişkilerinde, din ve bilim ilişkilerinde de benzer bir şeyi vurgulamaya çalışmıştım. Kapsayıcı daha makul gibi görünüyor. Nedenlerini söyleyeceğim. Yani hani birazcık üzerinde duracağız. Ama buradaki kavramsallaştırmaların da Hristiyan kavramsallaştırmaları olduğunu da unutmamak lazım. Yani entelektüel anlamda Müslümanlar çok fazla etkili olmadıklarından dolayı biz ister istemez adamların ürettiği malzemeyi bir şekilde kullanıp tüketiyoruz. Biz tartışıyoruz bunların kapsayıcılık fikri. Burada ne değişiyor diye sorarsanız yani aslında e, buradaki kavrayış açısından e, diğer geri kalan bütün insanlar aslında e, adı konulmamış, henüz kelimenin tam anlamıyla Hristiyan olmamış Hristiyanlar. Yani onlar da kurtuluşa erebilirler. Ama belli bir anlamda örtük olarak efendim Hristiyan hakikatlerini e, kabul et neleri burada bir, çok ince bir fark var yani diğerinde mutlak anlamda bir dışlayıcılık orada kurtuluş için bir şekilde yine İsa Mesihin ya da Hristiyanlığın inancını e, kabul etme zarureti belli bir anlamda e, ön oluyor. Bu ne işe yarayacak diye sorarsanız e, yani bu belli bir anlamda daha rahat yani siyasi ister politik ilişkilerin diplomatik ilişkiler söz konusu olduğunda daha rahat efendim daha esnek bir ilişkinin kurulmasına sebebiyet verecek gibi görünüyor. Genelde bugün Hristiyanların pozisyonunu, bugünkü anlamda en yaygın olarak kabul edilen durum kapsayıcılık gibi görünüyor. Hristiyan arenadan baktığımızda hemen hemen önde gelen birçok Hıristiyan düşünürün bu türde bir pozisyon benimsediğini ifade etmek isterim. Şimdi, evet, Şöyle burada epeyce bir tartışma var. Ee, sizinle çolculuğu anlattığımda dolayısıyla bunun eleştirmesini, eleştirisini de ifade etmiş olacağım. Evet. Ee, 1960, 1960'lar yani tam kesin şeyini bilmiyorum ama 1960'lar içerisinde İslam örtülü dışlayıcı. Yani her din belli bir anlamda dışlayıcı. Bu çok açık gibi görünüyor ama... Politik e, tava itibariyle birazcık daha farklı. İşte değil mi, öyle mi, böyle mi birkaç ayet-i var. Birazdan isterseniz bunun en radikal tarafını e, size anlatmış olayım. Onun üzerine meseleyi daha iyi bir şekilde tartışma fırsatımız olacak. Dolayısıyla bu taraflara dönük olan eleştirileri de daha iyi bir şekilde anlamı noktasına gelmiş olacağız. Dinsel çoğulculuk dediğimiz mesele. Şimdi bu, bütün bu tartışmaların arkasında şöyle bir epistemik e, tartışma var aslında. Yani daha epistemik bir tutum var. O da şu, bir insan e, hakikatin, hakikat dediğimiz şeyin, doğruluğun, gerçekliğin e, ve da mutlak bir hakikatin tam bir kavrayışine sahip olabilir mi? Bütün yönleriyle biz bir hakikati bilebilir miyiz şeklinde bir mesele var. Bu felsefenin çok eski bir meselesi, hikmet meselesinin. Şimdi buna dair sizin yaklaşımınızla buradaki tutumlar arasında bir paralellik var. Bir şeye doğru giderseniz eğer kısaca ilk çağ felsefesindeki bilgilerinizi hatırlarsanız orada şöyle bir ikilem vardı hatırlayacaksınız. Mesela Platon örneği açısından söylersek doksalar var yani duyumlar var. E, duyumlar felsefi açıdan bakıldığında hakikati ifade etmiyor. Çünkü duyular bizi bir şekilde yanıltıyor. Doğru bilginin kaynağı değil bize gerçek bir bilgiyi vermiyor söz gelimi çok basit bir örnek verirsek e, yani elinizi sıcak bir sudan çıkarıp dağılıklı suyu koyduğunuzda onu soğuk olarak düşünebiliyorsunuz güneş çok uzakta ama e, onu büyük olmasına rağmen siz daha küçük olarak görüyorsunuz vesaire aklınıza gelebilecek çok sayıdaki ve altı çok daha derin felsefi hakikatlere de girilebilir renkler mesela Birçok şeyin aslında beynimizle alakalı bir takım işlevlerin sonucu olduğunu biliyoruz. Gerçek anlamda dış dünyada renk var mı? Dış dünyadan gelen bir takım dalgalar var. Aslında ışık e, paketçikleri var. gözümüze temas ediyor. Buradan beynimize uyarı gidiyor. Beynimiz onları bir renk olarak yorumluyor. Gerçekten dış dünyada böyle var mı falan gibi. başınızı çok şey yapmak istemiyorum ama e, özetle şunu demeye çalışıyorum. E, Bilgim kaynağı olarak duyuya karşı bir güvensizlik var. Öte tarafta peki o zaman hakikat nerede, mutlak hakikat nerede diye baktığımızda Platon'un yaklaşımı duysal olmayan iddialarda, iddialar nerede daha akli olarak kavranması gerekir şeklinde düşünülüyor. Şimdi Platon öncesine geri giderseniz bizim sofistler dediğimiz, göreceliler dediğimiz insanlara göre her şeyin ölçüsü insandır. Dolayısıyla çünkü Platon'un iddiası çok yüksek bir iddia, ben hakikatim diyen bir iddia, Hatta, size politik olarak ben hakikatim diyen bir iddianın nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu da söylemek isterim. Hiç düşündünüz mü Platon'un e, siyasal olarak hangi görüştedir sizce? Diyalogları yazmış ama hangi görüştedir? Evet, e, burada mısınız arkadaşlar? Hiç bakıyorum birbirisi yazıyor falan şeyi görünmüyor. Evet, bakalım kimler var bu akşam? bilemedik siz e, Platon Platon Hristiyan değil yani Platon bir kere Platon'un, biliyorsunuz e, milattan önce yaşamış Platon yani milat İsa'nın miladı daha Platon hayattayken İsa henüz ortalıkta yoktu arkadaşlar bakayım şöyle politik olarak nedir Platon şeyi? evet Çok zor bir şey sormadık yahu. Vahdede vücut da yoktu daha bunlar. Plato milattan önce 3. asırda yaşıyor. Yani dolayısıyla şey özür dilerim, 5. asırda yaşıyor. Evet milattan yani önce 5. asır belki belli bir anlamda Hazreti Musa sonrası tekabül ediyor. İdeal toplum düşünüyor ama bu ideal toplum nasıl yönetilsin? Kim yönetsin falan diye baktığımızda şunu söyleyeyim size daha e, politik görüşü olarak. E, Platon bir mesela demokrat değildi. Dini görüşünü sormuyorum. E, Platon bir demokrat değildi. Niye demokrat değildi? Demokrasiye inanmıyor. Çünkü e, demokrasiyen Sokrates'i suçlamış. Şöyle düşünün. Eğer siz doğru olduğunuzu, kendinizin mutlak anlamda doğru olduğunuzu düşünüyorsanız, başkasını dinleme ihtiyaç hissetmezsiniz. Ben doğruyum diyen birisi, ben doğruysam, mutlak anlamda doğruysam, niçin başkasının görüşlerine, efendim, ortak olayım? Felsefi anlamda bakıldığında sayısal çokluk hiçbir şey ifade etmez. Yani siz doğruysanız mutlak anlamda, filozof açısından bakıldığında halkın çoğunluğu, Duyularına göre hareket ediyor, duyularını dikkate alarak hareket ediyor diyor. Tabiatıyla felsefeci mutlak bir hakikate sahip. Öyleyse burada sayısal fazlalığın, sayısal azlığın herhangi bir önemi kesinlikle yok. Önemli olan husus burada kimin doğru olduğu. Ve filozof da kendisinin doğru olduğunu inanıyor. Yani bugünkü anlamda baktığımızda e, yani Platon'un kesinlikle demokrat olmadığını, belki belli bir anlamda monarşiyi savunduğunu söylemek mümkün yani. Osman Bey monarşi artı demokrasi demiş ama demokrasi yok. Monarşiyi belli bir yandan da savunduğunu söylemek mümkün. Ve monarşinin içerisinde yine bir e, müzakere sistemi olabilir. Şimdi şu, şu, burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin kapsayıcı olmanız, dışlayıcı olmanız, bütün bunların politik anlamları da var. Yani hakikat görüşünün, bütün mesele öncelikle hakikat görüşünde e, toparlanmış oluyor. O zaman buradaki soru tekrar baştaki soruya geri dönersek insan hakikati mutlak anlamda bilebilir mi? Modern döneme geldiğimizde özellikle küreselleşen dünya sonrasına geldiğimizde eskiden özellikle sofistler tarafından zaten dillendirilmekte olan temel argümanlar farklı bir hüviyetle tekrar gündeme gelmiş oldu. Dini çoğulculuk bağlamında gündeme gelmiş oldu. O da şu, dini çoğulculuğu epistemik anlamda besleyen yaklaşımın temel argümanları Herhangi bir insanın mutlak hakikati, mutlak bir şekilde bilme imkanın mı olmadığı? Eğer ben herhangi bir hakikati mutlak anlamda bilemiyorsam, öyleyse mutlaklık iddiasında da bulunamam. Mutlaklık iddiasında bulunamıyorsam, diğer insanları da siz mutlak anlamda yanmışsınız şeklinde yargılayamam. E peki ne yapacağız o zaman diye sorarsanız, e sen de doğrusun, ben de doğruyum. Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu üzere e, ve da Lambalar farklı, fakat ışık aynı. Sadece aynı olan hakikat insanlarda farklılaşıyor. Öyleyse ben bir hakikat'e mutlak anlamda onu kapsayacak, onu kuşatacak belli bir anlamda bütünüyle kuşatacak ve bütün yönleriyle onu algılayabilecek epistemik yetilerim yoksa bilgi yetilerim yoksa. Öyleyse dini çolcu, yani çoğulcuyum demektir. E, mesele din açısından düşünüldüğünde de dini çoğulculuk şekline dönmüş oluyor. Bunun en temeldeki e, mesele siz hakikate e, mutlak anlamda sahip olabilir misiniz şeklindeki bir kavramsallaştırma. Modern dönemde bu işin önde gelen savunucularından birisi John Hick olacaktır. Halil çok yakın zamanlarda ölmüş bir isim, etkili bir isim bu tartışmalarda. E, Türkiye açısından da etkili çünkü Türkiye'de 2-3 tane hoca var ki 2 tane, Türk var şu an din felsefecisi olan. Bunların John Hick üzerinde doktora çalışması var. Yani oldukça da etkili olan birisin. Birazcık John Hick'in buradaki makale aslında önemli ölçüde John Hick'in bir makalesinin belli bir anlamda özeti olan bir metin. Onun görüşleri üzerinden hem de İslam'a referanslar üzerinden kumayı anlatmaya çalışacağım. John Hick'in argümanı şöyle. Önce daha sosyal olanından söyleyeyim size. Temel argümanları nasıl şekillenmiş daha sosyal olanını söyleyeyim. Ondan sonra daha felsefi olanına doğru bir yolculuk yapalım. Sosyal olanı şu. Jonick diyor ki, biz öncelikli olarak sahip olduğumuz dinleri nasıl sahip oluyoruz? Yani ben nasıl Hristiyan oldum? Nasıl Müslüman oldum diye baktığımda insanların büyük çoğunluğunun bu çok yüksek bir oran, %90 diyelim, %90 diyelim. Sahip oldukları ve dahi oldukları cemiyete göre herhangi bir dini seçtiklerini görüyorum diyor. Yani ben hasbel kader Londra'da doğdum ki Londralı kendisi Londra'da doğdum dolayısıyla Hristiyan oldum Londra'da değil de Kuzey Afrika'da doğmuş olsaydım yahut da Hindistan'da doğmuş olsaydım çok yüksek bir ihtimalle Hindu olacaktım diyor. Yani hiç kimse sahip olduğu dini tercih ederken seçerken Söz gelimi ben kendim için de söyleyebilirim. Siz de kendiniz için de sorgulayabilirsiniz. İşte Hristiyanlık nedir? Bakalım. İslam nedir? Bakalım. Yahudilik nedir? Bakalım. Mümkünse e, Budizm nedir? Hinduizm nedir? Ana dinler itibarıyla bütün bunlara bakalım. Ondan sonra hangisi doğru? Bunları karşılıklı olarak etüt edelim. Ondan sonra da bunların arasında bir tercihte bulunalım şeklinde bir yaklaşımımız olmuyor. Ya çocukluktan itibaren yetiştiriliyoruz. O şekilde yetiştiriliyoruz. Yani Belli bir ölçüde çocuklarımızı hatta yani belli bir ölçüde zorlayarak da yani şiddet uygulayarak da e, mesela buradaki arkadaşların önemli bir kısmı bayan asbel kader yine takılalım size diyormuşum. E, yani İstanbul'da diyelim ben Fatih'te oturuyorum birçok bayanın daha küçükken e, özel eğitim alsın diye kurslara gönderiliyor. Yani bu şekilde yetiştirildiğini e, görüyoruz diyor. Bu şu demektir yani John Hick açısından bakıldığında. İnsanların herhangi bir dine sahip olma meselesi tamamen kültürel ve sosyal bir hadisedir. Peki o zaman tartışmadaki bunun böyle olmuş olmasındaki asıl epistemik mana şu: O zaman hiç kimsenin kimseden herhangi bir üstünlüğü yok. Yani siz İslam oluşunuzda bir hesap vermemişseniz, Müslüman oluşunuzun bir çilesini çekmemişseniz, dolayısıyla kalkıp bir şeydeki kuzey Afrika'daki Hristiyanın da günahı olsun mesela. Ya da herhangi bir yerdeki Yunan paganının e, şeyi ne olsun, e, günahı ne olsun diye baktığımızda onun bir günah yok. Siz hazıra konmuşsunuz, hazıra sahiplenmişsiniz. E, tabiatıyla e, bu hazır üzerinden başka insanların diyorsunuz ki ben hakikatim siz yanlışsınız. Hasbelkader sahip olduğunuz bir şeydir. Öyle görünüyor diyor ki e, şey açısından da belli bir ölçüde e, e, mantıklı da görünüyor. John Hick'in anlatım dili açısından bakıldığında. Söz gelimi bu meşhur kör e, fil hikayesini bilirsiniz. Mesneviye'de geçen e, o mesneviye de işte Çin bilgeliğinden geldiği söylenilir. Bunu kullanacaktır. İşte malum hikaye körlerin fili tanımı. Fil ortada herkesi bir tarafından tutuyor. Herkes tuttuğu yer göre de bir tanımı yapıyor. Ama hiçbir kimsenin tasviri bütünüyle filin kendisini ortaya koymuyor. Epistemik olarak da Ortada bir sorun var yani sadece sosyolojik olarak değil hiçbir kimse e, ilahi hakikat mutlak hakikat söz konusu olduğunda e, o hakikatin bütününü kapsayabilecek bütününü ifade edebilecek o hakikate bir ayna mesela burada kullanılan metaforlardan örneklerden birisi aynadır yani ayna şunu ifade ediyor bizim beynimiz bir ayna mıdır yani e, gerçekliğe tam bir ayna olabilir mi? diye baktığımızda buna dönük felsefi tartışmalardan bir kısmı bir kere kullandığımız dil, içinde yetiştiğimiz cemiyet, bütün bunların bizi koşulladığını, bütün bunların belli bir anlamda hakikati çarpıttığını, dönüştürdüğünü, yani hakikate tam olduğu gibi bir ayna tutulamadığını e, bu anlamda söylüyorlar. Ki burada kullanılan mesela bu işin... E, birkaç tane daha felsefi argüman söyleyeceğim. Bunlardan birisi şurada bir bakın bir resim görüyorsunuz ekranda. Bazen bunu ben konuyu anlatırken arkadaşlara sorarım. Ne görüyorsunuz burada falan diye. İşte bir, bir bakıyorsunuz ördek gibi görünüyor. Bir açıdan bakıyorsunuz tavşan gibi görünüyor. Yani işte tavşanın e, kulakları var vesaire. Buradaki soru şu. Biz buna ördek tavşan resmi diyoruz. Çok meşhur bir e, Ördek, tavşan, meşhur bir örnek bu, meşhur bir resim. Şimdi buradaki tartışma şu, peki biz nasıl oluyor da bir bakıyorsunuz tavşan olarak görüyorsunuz, bir açıdan bakıyorsunuz bunu, ördek olarak görüyorsunuz. Bu olarak görme, yani bunu nasıl bir şeyi hem tavşan olarak görüyorsunuz, bir başka açıdan da ördek olarak görüyorsunuz şeklindeki bir tartışma. Nasıl biz fenomenleri, dış dünyadaki şeyleri böyle çift yönlü olarak görebiliyoruz? Şöyle bir soru soruyor John Hick bize ki bu soru aslında ta Wittgenstein'e kadar geri giden bir sorudur. John Hick de belli bir anlamda Wittgenstein çizgiden etkilenen bir isim. Soru şu, diyelim ki sadece ördekleri bilen bir cemiyet açısından bu örneği göstermiş olsaydık muhtemelen diyecekler ki ördek. Sadece tavşanları görenler tavşan diyecekler. Ama her iki yönüyle de, her iki e, tarafı da bilen insanlar buna hem ördek hem de tavşan diyebiliyorlar. Diyor ki John bize biz dış dünyadaki hadiseleri, dış dünyadaki olguları diyelim, tek cihetiyle görmüyoruz. Onları bir şey olarak görmek üzere eğitiliyoruz, terbiye alıyoruz. Olarak görme açıdan çok farklı bir e, kavramsallaştırma, epistemik anlamdan. Örneğin yağmuru düşünelim. Yağmur sadece sıradan bir hadise gibi görünüyor ama siz onu rahmet olarak görüyorsunuz. Başka birisi de Tanrı'nın gözyaşı olarak görebilir. Başka birisi bilimsel hadise olarak görülebilir. Buradaki, şeyin, buradaki dini çocuğun açısından bu olarak görme, ördek tavşan resminin en temelde anlatmaya çalıştığı şey şu. Biz hadiseleri Olduğu gibi görmüyoruz. Onları bir şey olarak görmek üzere eğitiliyoruz. Bunu niye böyle olarak görüyoruz? Çünkü bu şekilde terbiye almışız. Bu şekilde yetiştirilmişiz. Başka türlü yetiştirilseydik, başka türlü olarak görürdük. Bunu içinde yer aldığımız dinin bütün ritüelleri açısından düşünmek mümkün. Yani siz namazı başka bir şey olarak görüyorsunuz. Kur'an'ı başka bir şey olarak görüyorsunuz. Ama farklı medeniyetlerde, farklı e, diyelim ki terbiye çizgisi içerisinde, yetiştirilme e, çizgisi içerisinde olanlar da başka bir şey olarak görüyorlar. Buradaki mesele şu, madem ki herkes, e, peki bu tablonun tam kendi resmine sahip olabilir miyiz diye sorarsanız, e, diyalogçuların söylediği, dini diyalog taraftarı olan insanların söylediği buna sahip olamayacağımız, hiç kimsenin sahip olamayacağı şeklindeki. Mesela bu olarak görme hadisesini yine bir başka felsefi anlamda bu ördek tavşan resminin felsefi anlamda geliştiren isimlerden birisi de yine Kant. Wittgenstein de tarihsel olarak Kant'a geri gider. Kant'ın e, ikili ayrımı vardır. Bunlardan birisi fenomen diğeri de noumen. Fenomen görünen şey demektir. Noumen de kendinde şey demektir. İkincisi de Almanca enzih dediği yani anzih Kendinde şey demektir. Yani diyelim ki size bir e, örnek verelim. Yine şuradaki çay bardağımı size örnek olarak vereyim. Diyelim ki bir bardak gördüğünüzü düşünelim. Bunu bir bardak olarak görüyoruz. Peki bu şey acaba bana göründüğünün ötesinde nasıldır? Kendi hakikatinde. Yani diyelim ki eğer siz burada fizik dilini kullanmış olsaydınız fizik diyecek ki burada aslında atomlar var. Hareket halinde olan şeyler var. Atomun işte şu şu özellikleri var şeklinde. Biz bunu sadece pragmatik olarak görüyoruz. Pragmatik bir fenomen olarak görüyoruz. Oysa başka bir açıdan onu kendiliğinde bizatihi kendi hakikatinde eşyayı bize görünüş, şeylerinin görünüş hallerinin dışında acaba eşya kendiliğinde nasıl diye baktığımızda ortaya farklı bir tablo çıkıyor. Diyelim ki biz aslında 100, diyelim ki 100 ilginç bir hakikaten ortam. Diyelim ki basit bir deri tabakası var. Bu deriyi kaldırmış olsaydık farklı bir durum ortaya çıkmış olacaktı. Yani felsefeci o nedenle sadece görünene değil. Yani nihayetinde çok basit bir deri tabakası çok farklı bir görüntünün ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunu kaldırdığınızda acaba şeyler hakikatte nasıllar kendi hakikatlerinde diye sorduğunda felsefeci bu soruyu soruyor ama e, bir taraftan bugünkü e, diyalog taraftarı olan isimlerin hiç kimsenin bu hakikati olduğu gibi bilemeyeceği. E o zaman ne ihtiyacımız var? Herkes hakikati bu körler örneğinde olduğu gibi farklı cihetleriyle, farklı yönleriyle biliyorsa herkes o hakikatin ortalama bir tablosunu elde etmek için farklı insanlara da saygı durmak zorunda. Yani bu epistemik e, tavrın e, bir sonucu olarak da efendim mutlak hakikat biziz, başkaları yanlıştır deme hakkınız da yok, herkes bir şekilde hakikatin bir yönüne sahip. E, dolayısıyla Nevlanan'ın e, örneğiyle ifade edersek efendim lambalar farklı ama fış, e, ışık aynı veya da sular diyelim ki çok farklı görünüyor ama onlar bir ortama geldiklerinde ve tekrar e, onların bir olduğunu görüyoruz gibi. Toparlayarak söylersem bilgi diyalog taraftarları kendi epistemik görüşlerini temellendirme açısından efendim böyle bir yere sahipler. Kuşkusuz dışlayıcılar dediğimizlerde biz hakikatiz. Başka hakikatler yanlıştır. Hiç böyle iddia edildiği gibi değildir. Hakikat kültürel değildir şeklinde bir iddiaları var. Kapsayıcılar da yani burada daha farklı böyle bir ara bir yol en azından diyelim ki biz Takiptin tümüne saygısı ama başka insanlar çeşitli şekillerde buna sahip olamamışlar olsalardı şöyle olurdu şeklinde bir argüman e, geliştirdiklerini görüyoruz. E, burada John Hick'in e, zeki bir adam tabii John Hick Londra'da yaşıyor Müslümanları tanıyan birisi e, özellikle hem John Hick ile beraber hem John Hick sonrasında kullanılan Müslüman düşünürlerde iki tane e, isim var. Bunlardan birisi i̇bn Arabi, bir diğeri de Mevlana, özellikle dini çoğuculuk tartışmalarında bir model olarak kullanılan, modern anlamda kendilerine referansta bulunulan isimlerden birisi. Ama bu arada aklıma gelmişken şunu söylemiş olayım, Yine çoğunluğu destekleyen argümanlardan birisi de dünya dinlerindeki ahlaklılık, yani evrensel ahlaklılık bir başka ifadeyle e, ahlaki ilkeler açısından bakıldığında dinlerde bir takım ortak bir zeminin, ortak bir hareket noktasının olduğu görülebiliyor. E bu da yine Jonik açısından yine dini çoğulculuğa argüman olarak sunulan e, örneklerden birisi. Benim felsefi anlamda şu ana kadar anlattıklarımı e, özetleyen ifade kriter yetersizliğidir. Yani dinlerin doğruluğunu değerlendirmede niçin kriter yetersiz? Çünkü hiç kimse e, mutlak anlamda o hakikatin kendisine bütün bu görünüşlerin yukarısına biz ona gerçi şey diyoruz yani Newton'cu bir bakış açısı. Yani uzaya çıkıp evrene bakmak. Hiç kimse bu bildiğimiz an yani şöyle söyleyelim. Ben şu an görüyorum peki nasıl gördüğümü görebiliyor muyum? Buna, bundan mahrumum. Nasıl gördüğümü gör, göremem bizatihi yapmakta olduğum şekilde. Yani hiç kimse hakikati elde ediyoruz ama bu hakikati elde etmem içinimizi görmüyoruz. Aynı zamanda içimizden herhangi birisinin bütün bu görme tarzlarının üstüne bir yere çıkıp biz buna tanrısal bir göz diyoruz. Tanrısal bir gözle bütün her şeyin hakikatini görmeye, bir başka ifadeyle görünenle o görünenin tekabül ettiği hakikati karşılaştırma vasfına sahip değil. Hepimiz bir şeyin içinden, bir şey aracılığıyla görmüş oluyoruz. Dolayısıyla hiç kimse bütün bunların üstüne çıkıp tanrısal bir göze de sahip olmadığından dolayı John Hick ve onun çevresinde olanlar bu dini çolculuğu savunuyorlar. Şimdi İslam düşüncesi içerisinde i̇bn Arabi'ye burada özel bir isim olarak yer ayırdım. Bunun Fususul Hikemi var. Önceki haftalarda sizinle hatırlayacaksınız din dili bahsinde de buna işaret etmeye çalışmıştım. Bu Fususul Hikemi'de kullandığı ilginç bir ifade var arkadaşlar. Bu tartıştığımız konuyu çok farklı bir şekilde yani Üstad'ın e, Şeyh İbni Arabi'nin tam olarak bunu mu kastetti bilmiyoruz ama buna çok yakın bir şey var kavramsallaştırması var bu kavramsallaştırmaya fel ilahu fil i'tikadati bil diye bir ifadesi var yani ilah var ama bu ilah nasıl bir ilah fil i'tikadati itikatlardaki bil caali kurulması yapılması bunun ıstılahi anlamı yani dillere dolanmış olan ıstılahi anlamı ilahı mu'tekat. Tam Türkçeleştirirsek inanılan ilah demektir. İbn Arabi'nin şöyle bir faraziyesi var. Diyor ki e, herkese her varlığı Allah farklı bir sıfatıyla tecelli eder. Herkes de ilahi olanı o tecelli ettiği cihet yönüyle bilir. Kimse kimsenin tecellisine sahip olmadığı için Kimse kimseye dışlamamalıdır diyor. Çünkü size tecelli edilen yönle, bana tecelli edilen yön farklı bir başkasına tecelli edilen yön farklı. Ve zanneder ki İbn-i arabi. Herkes kendisini tecelli ettiği ciyeti gördü için onun daha doğru olduğunu, en doğru olduğunu düşünür diyor. Buna derdi ablandırma ilah muhtekat. Oysa diyor bu herkesin kendi zihninde oluşturduğu bir tanrı tasavvurudur. E, o, fakat bu da gerçekliğe tekabül etmez çünkü ilahi olanın tecellileri sonsuzdur e, peki o zaman ne yapalım diyor e, şu halde diyor sakın ki e, itikatta hususi bir bağ ile bağlanmış olmayasın ki ondan başkasını inkar etmeyesin bu takdirde çok hayırdan mahrum kalırsın hakikati anlayabilmek ilmi de senden gitmiş olur e, peki ne yapalım o zaman diyor ki nefsinde bir heyula al. heyula suretsiz şekil almamış madde demektir. Yani niçin heyula olacağız? Yani, e, sanki şekil verilmemiş bir hamur gibi bütün diğer tecellilere de açık olmak. E, çünkü diyor Allah hiçbir itikat diğer bir itikada tahdit ve şümulünü alamaz. Allah bütün insar ve tahdidi kaplayan ulu varlıktır. Bütün onlara mütealdir. Yine işte ne tarafa dönerseniz hakkın ve çuvaradadır şeklindeki ayet-i kerimenin işaret ettiği temel argümanı almış oluyor. Bu tabii e, çok ilginç bir kavramsallaştırma. Çok değişik bir kavramsallaştırma. Bu arada mesela size bu epistemik tutumlarla e, politik tutumlar arasında bir paralellik olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bunu ben e, Osmanlı politikasında çok net bir şekilde görebiliyoruz. Osmanlı politikasının i̇bn Arabi geleneğine çok şey borçlu olduğunu belli bir anlamda söylemek mümkün. Söz gelimi şey derler, bu derse söyledim bilmiyorum. Bir bir dünya, bir dünya, iki tane padişah az gelirmiş. Bir posta dokuz tane derviş oturabilirmiş. Yani çok ilginç bir kavramsallaştırma. Çünkü mekan dediğiniz şeyin darlığı genişliği meselesi, sizin zihni öngörülerinizle, sizin zihni kavramlarınızla fakalade yakından alakalı. Fatih'te oturduğumu da zaman zaman söyledim size. Fatih'te şöyle bir birkaç kilometre bir halka çizmiş olsanız oturduğum yerde Karagümrük'teyim. İşte Mestedi Haneden efendim e, sinagoga biraz aşağı inerseniz kiliselere Varıncıya kadar ki e, yürüme 20 dakika buradan aşağı inerseniz bütün Ortodoksların merkezi olan efendim Patrikhane'ye Varıncıya kadar çok kısa bir mekan içerisinde ee, bu insanların birlikteliği tek bir mekan ama o mekanda nasıl bu kadar farklı unsurları bir arada tutabildi bu cemiyet devlet baktığınızda belli bir anlamda çok farklı bir hoş görüşünün, çok farklı bir siyasetin güdüldüğü de ortaya çıkıyor. Yer aynı ama o, yeri, o yere dönük bir mekan felsefesi diyebileceğimiz bir e, kavramsallaştırma da var. Tabi buradan hareketle Osmanlı'nın şey olduğunu düşünmek yanıltıcı olur tabi yani bugünkü burada tartışıldığı anlamıyla bir diyalogçu olduğunu, diğer insanların da doğru olduğunu söylediklerini sanmıyorum. Yani en ihtimalle e, kapsayıcıydılar, yani en iyi olasılıkla. Fakat hani e, metafizik anlamda bir insanın görüşüne yanlıştır demek, e, mutlaka onun yaşam hakkını elinden almak anlamına gelmeyeceğini de bilmek lazım. Yine bu arada e, Müslümanlar açısından bir takım kavramlar da var. Buna benzer meseleler tartışılmıştır. Ee, yine diğer derslerinizden hatırlayacaksanız... E, ...fetret dönemi dediğimiz dönemler var. Peygamberlerin gelmediği dönem anlamında e, ki dönemler var. Şimdi oraya baktığımızda... ...bunları nasıl sorumlu tutulacağı mesele de Müslümanlar arasında tartışılmış ve konuşulmuş. E, bunlarla, bunlarla alakalı denilen şey de nedir? Eğer tevhidi kabul ediyorsa, şirki bulaşmamışsa ki bu tevhidi de akli olarak bulabileceği varsayılmış onların da kurtuluşa erebileceğine inanıyoruz. Bu daha ziyade bizim kapsayıcılık dediğimiz şeye daha yakın duruyor. Yani ne anlamda yakın duruyor diye sorarsanız, başka insanların da aslında her ne kadar resmi anlamda Müslüman olmasalar bile duruşlarının ve itikatlarının İslam'a karşılık geldiğini düşünmek itibariyle işin böyle bir tarafı da var. Yine burada konuşulabilecek, söylenebilecek ayetlerden, birkaç tanesini almak isterim size. bir ara çok tartışılan Bakara suresi 62'de geçen yine Maide suresi 69'da yer alan ayet-i kerimeler. İnnelle dine men men billahi işte inananlardan Yahudilerden ve Hristiyanlardan ve Sabilerden Allah'a ahiret gününe ve iyi bir e, salih amel işlerse ve onlar için bir korku yoktur şeklindeki ayet-i kerime beyne bu bağlamda zaman zaman kullanılan argümanlardan birisi olmuş. Şimdi böyle bir tarafı var. Hani Burada en zor olan kısım benim açımdan bunların hangisi doğru şeklindeki bir yaklaşım olabilir. Bu tutumların hangisine nasıl yaklaşmak lazım gelebilir diye. Epistemik olarak bugün kapsayıcıdan daha tutarlı olduğunu söylüyorum. Felsefi olarak kendimi yakın hissettiğim şey... Epistemi, felsefi olarak dini anlamda değil sakın. E, çünkü hakikatin bir insan öyle ya da böyle e, bir insanın gücünü bir hakikati mutlak anlamda kuşatabileceğimiz şeklindeki bir felsefi görüşün insanın gücünü açtığı genellikle ortalama olarak bunu bir şekilde tecrübe edebiliyoruz. Yani Müslüman, Müslümanız elhamdülillah İslam düşüncesi içerisinde de Allah'ın zatını bilmek, ahadiyetini bilmek meselesi konuşulmuş sıfatları aracılığıyla tanıyoruz ama bizatihi onun künhünü bilme noktasını hiç kimse böyle bir iddiada bulunamıyor. Çok büyük olan insanlar, kendi e, hakikatinin farkında olan insanlar açısından e, bu söyleniyor. Evet aşağının Alim Ali İmran seviyorsan beşine dersiniz diye kuşkusuz İslam e, denildiğinde e, bunun da temel işte şeyleri var, İslam'ın temel argümanları var. Bunlar açısından Allah katındaki tek din insan, İslam'dır şeklindeki. Yani burada epistemik olarak insanlar bir tutumu sergiliyorlar ve ondan sonra kendilerince yorumluyorlar. Yani hani onu da söylemek isterim. Şimdi zor olan taraf niye zor diye sorarsanız bunların politik anlamları var. Bundan dolayı zor. Yani Türkiye... 10 yıl öncesinde çok farklı şeyler tartışıyordu. Bugün daha kutupsallaşan, ara ara, ara elemanların daha azaldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ee, tabii çoğulculuğa dönük en temel eleştirilerden birisi, politik anlamda politik anlamda bu çoğulculuk ve diyalog meselesine dair e, en temel eleştirilerden birisi, bir politik anlamda naifliği bağlandırıyor, çok zayıf barındırıyor çünkü tartışılan şeylerden birisi şu. Güçlü olan asla diyalog taraftarı olmaz. Hani ben güçlüysem niye diyalogta olayım ki? Niye sizi dinleyeyim? Zayıflık alamareti olarak görenler var. Yine diğer taraftan bazı eee siyasal eleştirilerden birisi de bu diyalog tartışmalarının aslında Hristiyanlığın sömürgecilik, hatta da misyonerlik faaliyetlerinin yeni bir türü olduğu, bu döneme, bu koşullara uyarlanmış Yeni bir tür olduğunu söyleyenler de var. Ee, mesela bir başka eleştiri diyelim ki söyle, size şöyle bir ifade söylesem. E, buradaki nasıl bir çelişki yakalarsanız desem ki Heraklitos'u hatırlarsanız İtcağı felsefesinde işte e, bir nehir iki defa girilemez falan demiş. Demiş ki her şey değişiyor. Her şey değişiyor diyen bir insana nasıl itiraz ederdiniz? Yani bu argümana dönük nasıl bir eleştiriniz olabilirdi? Parmak kaldıranınız yok mu? Sesli cevap da alabilirdik sizden ama artık bitti. ha yani Sizin ne tek bir dersimiz kaldı arkadaşlar. Kur'an da aynısını diyor. Her şey değişiyor mu diyor. İtirazımız yok. Bu da siz bizim ilahiyat talebelerine bir şey anlatmak çok kolay. Sağ olsunlar çoğunlukla şey yapıyorlar kabul ediyorlar. Eskiden daha cesur olanları da vardı. Yani böyle daha politik durumları net olan. Şimdiki döneme ne diyorlar biliyorsunuz? Postmodern dönem deniliyor ya postmodern dönemin en temel karakteri zaten içinde yer aldığımız şey Müslümanların belli bir anlamda kriz içerisinde olduğunu söylemek lazım. Çünkü neye doğru neye yanlış demekte de zorlanıyoruz içinde yer aldığımız dönemde. Çünkü evet Zorla inkar edelim hocam falan demiş. Doğru yani zorla da inkar etmeyelim. Çünkü şöyle içinde yer aldığımız bağlamın temel karakteri postmodern deniliyor. Yani zaten epistemik tutumlar olarak hepimiz zayıf bir yerdeyiz. Başkalarını yargılama ve değerlendirme noktasında. Ama siz benimki 60'larda 70'lerde yaşamış olsaydınız bunlar hep bir şey zaaf bize iyi bir adlandırma olsaydı belki münafık derlerdi tam bilmiyorum ama her şey değişiyor diyen bir adama dönüşük eleştiri şöyledir. Ee, peki bu önermenin kendisi değişiyor mudur? Yani her şey değişiyor dediğimizde bu önermenin kendisi de değişiyor mudur? Yani her şey değişiyor diyen bir insan aslında değişmeyen bir şey söylüyordur farkına varmadan. Bunu her şey tarihseldir diyen bir önerme içinde e, geliştirmek mümkün. Her şey tarihseldir. Peki önermenin kendisi? Her şey görecelidir peki bu önermenin kendisi. Yani her şeyi izafi bir değer atfeden yaklaşım, her şeyi değişen bir e, değer atfeden yaklaşım aslında değişmeyen, sabit bir e, argüman söylüyordur. Bunun tartışmaya çalıştığımız konu açısından önemi şu. E, Diyalog taraftarı olanlar, yani işte biz hakikati mutlak anlamda bilemeyiz, tam olarak bilemeyiz şeklindeki bir Argüman geliştiren yaklaşımlara baktığımızda bunlar bir iç paradoks halindeler. Yani her şeyi biz hakikati bilemeyiz dediklerinde bile aslında daha e, resmidir argümanları ortaya çıkmış oluyor. Yani diyalog gibi, diyaloğu temellendirmemiz imkan tanıyan, işte perspektivizm gibi farklı görüşler, farklı pencerelerin olması şeklindeki bir argümanı söyleyen yaklaşım aslında hiç farkına varmadan daha radikal bir başka ifadeyle çoğulcu olmayan bir başka ifadeyle dışlayıcı olan yani dışlayıcıların argümanlarından birisi şu yani çoğulcu olmalıyız şeklindeki bir argümanda bir başka dışlayıcılık türüdür yani onlar da başka bir dışlayıcılık içerisindedirler şeklindeki bir. Argümanı da söylüyorlar. Bu da hiç e, yabana atılmayacak bir efendim itiraz gibi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar, e, ortalama olarak e, benim bu ders üzerinden e, size söyleyebileceklerim bu kadar görünüyor. Bugüne kadar işlediğimiz derslerin en e, hafifidir belli bir anlamda demek zor. Anlatımı da zor. Yani e, bunların içerisinde çünkü geldiğimiz tartışma bağlamına baktığınızda insanlar artık Diyalogdan daha tek kutupluluğa doğru gidiyorlar. Merak eden, ileri okumalar yapmak isteyen arkadaşlara çok güzel derlemeler var Türkçe'de. Dini çoğulculuk, John 2'nin düşünceleri tarafında tartışmalar diye. Yine Mahmut Aydın Hoca, bir dinler tarihçisi Samsun'da. Onun çok güzel çalışmaları var. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman perspektifinden dini çoğuluk ve mutlaklık iddiaları diye. Ee, yine aynı kitabın içerisinden alınmış seçki makaleler. Yine şu çalışma çok güzel. Tek dünya çok inanç, diyalog farklı yaklaşımlar diye merak eden arkadaşlar için. İslam'ın düşüncesi içerisinde özellikle İmam Ebu Hanife'nin bir takım yaklaşımları var. Dini tekelcilik diye tartışan bir metin. Kazım Arıcan Hoca yine bir din felsefecisi olan bir hocamız. Ee, yine Mahmut Aydın Hoca'nın doktoru tezi de bu ile alakalı. İngiltere'de yapılmış bir çalışma. Ee, Dinler Arası Diyalog, Mahiyet ilkeler ve Tartışmalar diye. Rıfat Aday Hoca da yine üzerine yapılmış bir e, doktora çalışması bunlara bakmak Efendim okumalarımızı deninleştirmek e, mümkün İnşallah yüzde programında olacağım yani Allah kısmet ederse bir mani olmazsa buradayız yani... ama yüzde programında genellikle ders anlatmıyorum yani sorularınız varsa sorularınızla gelin Gününü bilmiyorum yani gününü artık. Şu an bir şey söylemek için erken zannedersem haftaya belli olur. Öyle tahmin ediyorum. E, o zaman e, sorularınız varsa gelebilirsiniz. E, genellikle arkadaşlar hem bir tanıma, görme, işte soruları varsa onları alma açısından bir e, farklı bir ortam olmuş oluyor. Evet yani... E, Genel bir tekrar iyi olur arkadaşlar. Bunu yapmak ilet amca arkadaşlar açısından çok kolay. Hocalarınızın videolarını dinlerseniz, ses kayıtlarınızı, MP3'lerinizi yükleyin. Sürekli tekrar halinde olmanızda herhangi bir, efendim, bir engel yok. Genel bir tekrar yapmıyorum. Yani onu söyleyeyim. Yüzde derste hiç ders soru olursa, özel sorular olursa o soruları cevaplıyorum. Daha ziyade soru alıyorum yani. Hocam hazır gelmişken bir de tekrar eder misiniz falan. Tekrar yok artık tekrar. Tekrar yapmıyorum onu söylemiş olayım. Hani bir tekrar genel bir tekrar oluyorsanız sizin açınızdan zor. Bu arada bütünlemeye kalan arkadaşlar için soru dengesi farklı olur. Yani hani yüzde 40 vize öncesinde olur. Yüzde altmış vize sonrasında olur. Şimdiden onu söyleyeyim. Buna da dikkat ederseniz inşallah. Evet, e, finalde nasıl olacak, finalde nasıldı falan diye. Finalde de iki tane e, tahmin ediyorum, iki tane soru vize öncesinden var. E, herhalde 20 sorunuzun 18'i vize sonrasından veyahut da 17'si. Ama iki tane mutlaka var vize öncesinden. E, evet, ne olacak canım bir tanesi tahmin mi net mi diye. E, iki ya da üç. Yani şu an tam bilmiyorum Tabii saymadım 2 ya da 3 tane soru var fevkalade kolay ama sizin açınızdan hiç zorlanacağınızı sanmıyorum burada dersi takip eden arkadaşlar açısından söyleyeyim bir kere daha ifade edeyim hiç derse dinleyen arkadaşların en ufak bir sorun yaşayacaklarını sanmıyorum yani geçme noktasında yani o kadarını çok rahat söylüyorum benim dersimi dinlemişseniz bunu takip etmişseniz hiçbir şekilde Hani hocam ben dersinizi dinledim. Ee, ve işte halen geçemiyorum. İyi bir not alamadım diyen bir arkadaş varsa gelsin bana. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Bir ertülü hiç sorun yaşayacağınızı sanmıyorum yani hiç. Ee, estağfurullah. iki kere de dinlemenize gerek <gülüyor> Efendim iki kere dinlemenize gerek yok. Yani es eksik olmayın. Ee, yani çok rahat 80 üzerinde alırsınız diye tahmin ediyorum. Derse takip eden arkadaşlar açısından hiç bir şekilde sorun yaşamayacağınızı ee, tabii Elif Hanım e, şimdi şöyle e, bu da bu yetecek mi diye sorarsanız tabii bunun detayına da girmek yani nasıl dinliyorsunuz beni? Yani o da önemli. Daha normal bir dinleme ise olabilir. Yani hani normal dinliyorsanız Zehra Hanım gibi arkadaşlar için söylüyorum yani size 90, çok 90, 90, 100 arası bir not alırsanız hiç e, kesinlikle sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. İki kere okuduk videoları bir de özet çıkarmışsınız Zehra Hanım hiç sorun yok yani. Ayşe Hanım hiçbir şey ezberlemek zorunda değilsiniz. söyle güzel dinleyin, anlamaya çalışın. E, sizin açınızdan yeterli olur diye tahmin ediyorum inşallah. Hiçbir şeyi ezberlemeyin. Anlamaya çalışın. Bu sizin için yeterli olur. Öyle tahmin ediyorum. Hiçbir şekilde derste bir ezber anlatmaya çalıştığımı sanmıyorum. Sizin benim dersim açısından İlitham'ın en zor tarafı soru sormak. Yani nitelikli soru sormak çok zor. Bu felsefesinde. Cevaplar çok çabuk kendini belli ediyor. Yani ben oradayım diyor tabiri caizse. Ben halen arkadaşların sitem etmelerini açıdan şaşırırım. Bir hadis gibi değil benim dersim. Yani bir tefsiri gibi değil. Çok nokta sorular sormak zor oluyor. Din felsefesi özellikle metafizik bir ders. Bir tarih bir dersi de değil. Dolayısıyla yani hiç zorlanacağınızı fark etmez yani. Herhangi bir ders de olabilir. Yani nokta... Bu dersin temel mantığı kavramakla alakalı ve doğal teoloji yaptığımızı söylüyoruz. Doğal teolojide yani her şey anlaşılabilir, aklen anlaşılabilir, tartışabiliriz şeklindeki bir iddia içerisinde tekrar size bir şeyler ezberletmek ve zorlatmak şeklinde bir şey düşüncesi içerisinde olmak yanıtıcı olur. İsimler var mı var ama onlar konunun içerisine girerseniz onlar sizin açınızdan zaten zihninizde Kalıcı olan isimler haline dönüşürler. Yani hani bu kuşkusuz isimler de var ama yani artık aile bireylerinin isimleri gibi olur. Onları ezberliyor musunuz? Ezberlemiyorsunuz aile bireylerinin. Din felsefesi sizin için bir aile gibi artık. Peki arkadaşlar inşallah sizinle son bir dersimiz kaldı. Başka son dersimizde görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Başarı dileklerimle.